Evet, SMS'lerimize biraz bakalım hocam. Namaz kılmayan bir Müslüman kafirlerle aynı muameleyi mi görecek diyor ahirette? Şunu söyleyelim. Ehli sünnet inancına göre İslam ulemasının ehli sünnet kanadında olanların tamamına yakınına göre efendim namaz farz olduğu gibi bunun kılınması da farzdır. Hı -hı. Namazı kökten inkar etmek farz olduğu gibi küfre götürdüğü gibi bunu kasten kılmamak da küfre götürür diyen alimler olmuştur. Hı. Ancak Ebu Hanife Hazretleri der ki namaz kılan insan, kılmayan insan bunu inkar etmediği sürece dinden çıkmaz. Öbür taraftan Ehl-i Sünnet inancı bir bütün olarak Ehl-i Sünnet hakaydı der ki bir bir dile Allah'ın bir emrine inanmakla onu yapma arasında bir ayrım yaparız biz. Yani Allah'ın koyduğu ilkelere inanan, yerine getirilmesi gerektiğini teslim eden kimse Müslümandır. Ama bunları yerine getirme noktasında tembellik edenler asidir, günahkardır. Toptan inkar etmiş cezasını, inkar etmiş muamelesi görmez. Görevini ihmal etmiş muamelesi görür. Bir taraftan da akaitte böyle bir şey var. Ama ilginçtir. Fıkıh üzerinden namazın yerine getirilmesi noktasında namaz ibadetinin önemini vurgulamak için olmalıdır ki bazı alimler kasten namaz kılmayan insanın imanı da tehlikeye girer. Hatta dinden çıkart diyenler de olmuştur. Bu ağır bir hükümdür. Ama evet. namaz ibadetinin İslam dini katında Allah katındaki mertebesini göstermeye çalışılmış olması açısından da önem arz eder. Evet maillerimize bakalım biraz hocam. Son olarak şunu söyleyeyim. yani Buyurun. Bizim anlayışımıza inancımıza göre namazı kılmayan insan inkar etmediği sürece Müslümandır ama günahkar Müslümandır. Bir an evvel namazlarını kaza etmeli, boşluğundan kurtulmaya çalışmalı. Bundan dolayı da ayrıca tövbe etmeli, Allah'ın affını beklemelidir. Evet.